Agoz Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar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 bunların hepsi 19 Ocak cumartesi günü saat 1.30'da Şişli Meydanı'na çağrıdır. E, cumartesi günü nasıl olacak? E, şiş, şişli Meydanı'ndan mı toplanılıyor, e, yürünecek e, mi? İstanbul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 Ya e, özellikle Ümit Kıvanç ve Kemal Gökhan Gürses bu duvarları yaparken iki farklı şeyi çok baştan aşağı tekrar bakmak durumunda kaldık. Bir tanesi 6 yılda ne oldu? Hani bütün gazete küpürleri, bütün yaşananlar falan. Bir tanesi de bizim Hrant'ın arkadaşları olarak 6 yıldır e, ürettiğimiz her türlü görsel materyal. Hatta bu senenin buradayız ahbarik e, sözü henüz ortaya çıkmamışken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 Bize sorarsanız Hrant'ın arkadaşları 23 Ocak 2007 Hrant Dink'i uğurlayan 100 binin üzerindeki insandır. 6 yıl boyunca mahkeme kapılarında inatla bekleyen yüzlerce insandır. Her yıl 19 Ocak'ta Agos'un önüne gelen 10 binlerce insandır. Hrant'ın arkadaşları grubu ne yapar sorusu aslında çok teknik bir soru. Biz teknik bir şey yapıyoruz. Çok kalabalık bir grup değiliz az insan da değiliz.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 E, söylüyordu e, Sizin bu görüşü paylaşmadığınızı ben biliyorum Ama siz nasıl değerlendirdiniz Kendi aranızda bu eleştiriyi? Üzüldük ve sinirlendik e, Şimdi fark ediyorum ki Bu konuyla ilk defa, ilgili de ilk defa konuşmuş oluyoruz Böylece e, cevap vermedik Konuşmadık bundan ilgili Ama şunu söyleyebilirim e, Keşke Etiyan Mahcupyan bu yazıyı Yazmadan önce Müslüman cenah diye Söz ettiği arkadaşlarına telefon edip Ya sizle hiç ilişkiye girdiler mi diye sorsaydı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 ...o tartışmada, o politik pozisyonlar içerisinde e, bazen araçsallaştırıldı. Tabii bayağı malzeme haline getiriyor, Çok zarif olduğun için araçsallaştırıldı diyorsun. Ee, hatırlarsan mi? 24 Nisan'la ilgili süreçte de benzer bir dağılma... ...sözü kimin nasıl söyleyeceği, kendi cinahından çıkarak ortaya koyulmasının... ...yan yana duruşun önüne geçtiği bir zaman yaşamıştık. O da bu Hranting cinayetiyle ilgili yan yana duruş...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 Acemiydik ve bir yandan da gençtik. Bugün onu düşündüm. ya, Ben 27 yaşındaydım 34 yaşındayım. Hani Gençtik zaman zaman daha kolay öfkelenebiliyorduk. Ama zaman içinde öğrendik. Yani hayatımızda şöyle bir şey var. Kemal Gökhan Gürses bir keresinde şöyle bir şey demişti. Ben hep onu kafamın bir kenarında tutuyorum. Burası bir çeşit fan club. Biz bu fan clubta teknik olarak bir takım işler yapıyoruz.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 Bugün başlayacak sempozyumla başlayan e, Buradayız Ahbarik Etkinlikler e, dizisine katılımınızı e, bekliyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz. E, Hrant'ın arkadaşlarına bu emeği üstlendikleri için teşekkür ediyoruz. Çiğdem'e buraya geldiği için, kendisine yabancı olmayan, açık radyoya <gülüyor> geldiği için e, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Agoz Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radio Agos